Dertli Tavus Kuşu Tavus kuşu bir gün Tanrı babanın katına çıkmış. Yüce Tanrım demiş, derdim çok büyük. Ancak sen çare bulabilirsin. Tanrı sormuş, nedir derdin? Tavus kuşu üzüntülü konuşmuş. Benim dışımdaki bütün kuşlara en güzel sesleri vermişsin. Bana da en kötüsü kalmış. Öttüğüm zaman çevremde kimse kalmıyor. Kulaklarını tıkayıp oraya buraya kaçışıyorlar. Ötsen bir türlü, sussan bir türlü. Tanrı baba sinirlenmiş. Böyle bir yakınma gücüne gitmiş. Güzel sesli olmak mı? Sen bülbül değilsin ki. Bak tüylerin gökkuşağının renklerine bürünmüş. Tüylerini istediğin zaman kocaman yelpaze gibi açabilirsin. Heybetinle, güzelliğinle diğer hayvanların başını döndürürsün. Her canlının kendine özgü özellikleri vardır. Bülbül seninki gibi kanatlara sahip olmak ister mi? İstese de o kanatları taşıyamaz bile. Herkes kendi özelliklerinden memnun olmalıdır. Hemen yuvana dön. Beni kızdırma. Yoksa üzerindeki o tüyleri de alırım. Seni akbabadan beter ederim demiş. Tavus kuşu anlamış durumu. Bakmış güzelim kanatlarından da olacak. Bir daha görünüşünden şikayet etmemeye karar vermiş.